Yel mi, mi? Ölümünün 400. yılında... ...Kıvrak Zekanın Prensi Cervantes... ...yeniden açık radyoda. Hazırlayan ve sunan... ...Jale Parla. Don Quixote ve Sancho Panza'nın... ...yolculuklarındaki ilk duraklardan biri... ...çobanlarla oturup sohbet ettikleri kırdır. Bu kırsal güzellik birdenbire Don Quixote'a ilham verir, insanların toplum düzenine geçmeden yaşadıkları doğal durumu anımsatır. İnsanlığın altın çağıdır bu. Tabi hemen bu çağı resmetmeye koyulur ve şöyle resmeder. Eskilerin altın çağı dedikleri çağ ne mutlu bir çağmış, ne mutlu yüzyıllarmış. İçinde bulunduğumuz demir çağda bu kadar değerli olan altın o talihli çağda kolaylıkla bulunabildiği için değil, O çağda yaşayanlar senin ve benim kelimelerini bilmedikleri için. O kutsal çağda her şey ortaktı. Günlük besinini elde etmek için kimsenin tatlı olgun meyveleriyle kendisini davet eden sağlam meşelere elini uzatıp koparmaktan başka bir iş yapması gerekmezdi. Olağanüstü bolluktaki duru pınarlar, ırmaklar insanlara lezzetli berrak sular sunardı. Kayaların yarıklarında, ağaçların oyuklarında çalışkan ve becerikli arılar cumhuriyetlerini kurarlar. Hiçbir çıkar gütmeden uzanan her ele tatlı emeklerinin verimli mahsulünü bağışlarlardı. O zamanlar sadece huzur, sadece dostluk, sadece uyum vardı. Kıvrık sabanın ağır demiri henüz ilk anamızın cömert karnını deşmeye cesaret etmemişti. O zamanlar saf güzel bakireler vadiden vadiye... Tepeden tepeye, başları açık, üstlerinde namus gereği her zaman örtülmesi gerekenden fazla yerlerini örtecek giysilerden başka şey olmadan gezerlerdi. Süsleri de şimdikiler gibi sur fırfırıyla, çeşitli şekillerde çarpıtılmış, ipekle allanıp pullanmış süsler değildi. Sarmaşıklarla örülmüş birkaç yeşil pıtrak yaprağından oluşurdu. Belki de bu süslerle günümüzde saraylı hanımların... aylaklık meraklarıyla öğrendikleri tuhaf, aşırı icatlarla dolaştıkları kadar gösterişli ve gururlu dolaşırlardı. O zamanlar ruhun aşkla ilgili kavramları tıpkı algılandıkları şekilde basitçe safça ifade edilir, daha şatafatlı olsun diye yapmacıklı dolanbaşlı laflar aranmazdı. Gerçeğe ve içtenliğe hile, yalan ve kötülük karışmazdı. Bakireler ve namus söylediğim gibi istedikleri yerde tek başlarına yabancıların arsızlığı ve şehveti tarafından lekelenme korkusu olmadan dolaşırlardı. Bakireliklerini kendi istek ve iradeleriyle yitirirlerdi. Oysa şimdi iğrenç çağımızda hiçbir bakire emniyette değil. Onların emniyeti için zaman geçtikçe ve kötülük arttıkça gezgin şövalye tarikatları kuruldu. ...bakireleri kollamak, dulları korumak, yetim ve muhtaçlara yardım etmek için. İşte ben bu tarikata bağlıyım çoban kardeşlerim. Bana ve silahlarıma yaptığınız ikramlar ve gösterdiğiniz konukseverlik için sizlere teşekkür ederim. Gerçi tabiat kanunlarına göre bütün canlılar gezgin şövalyeleri kayırmak mecburiyetindedir. Ancak sizlerin bu mecburiyetten haberiniz olmadan beni ağırlamanız... İyi niyetinize en derin iyi niyetimle teşekkür etmem için yeterli sebeptir. Düşle gerçeğin, mantıkla mantıksızlığın, akılla akılsızlığın karıştığı bu hitabet harikasında Don Kişot'un diğer roman kişilerini de okurlarını da şaşırtan muhteşem tutarsızlığının bir örneğini görürüz. Bir kez kaybolmuş bir cennet olarak tasvir ettiği o durumu, senin ve benim farklılığının olmadığı hem kadın hem erkek için özgürlüğün sınırsız, eşitliğin mutlak olduğu o altın çağ, Rönesans ütopyalarına ilham veren düşsel bir beldedir. Bu beldede eşitlik ve özgürlük kadar sadeliğin de bir değer olduğu doğrudur ama, Don Kişot'un kendi benimsediği şövalye dilinde de, uygulamakta inat ettiği törensenliklerde de, bu sadelikten eser bulamazsınız. Kaldı ki, ait olduğunu söylediği tarikat, ...hiyerarşik bir sistemin parçasıdır. Feodal düzende eşitlikten kimse söz edemez. Dolayısıyla da altın çağı geri getirmek özlemiyle... ...bu demir çağda zırhını kuşanmış rovalyemiz... ...kendi kendisiyle bile tutarlı sayılamaz. Cervantes'in romanı boyunca geliştirdiği... ...bu ince ironinin temelini oluşan, oluşturan tutarsızlık... ...hem çok pratik hem de çok felsefi bir düzlemde işlev görür. pratik düzlemde işlevi şudur bu pasajdaki eleştirel ton bu çağın bir demir çağı olduğu ortalığın yalandan ahlaksızlıktan geçilmediğine ilişkin yargılar kafadan kontak tarsız bir yaşlı adam tarafından dileri getirildiği için sansürden muaftır yani gerek saray gerek kilisenin itirazı Don Kişot'un zaten ne dediğini bilmez beyni sulanmış bir adam olduğu söylenerek karşılanabilir öte yandan Varoluşsal bir biçimde felsefidir. Eğer yaşadığı çağdan bu denli şikayetçi ise bir insan, yapabileceği birkaç şeyden biri tam da Don Quixote'un yapmaya azmettiği şeydir. Kendine alternatif bir dünya yaratmak ve gerçek dünyayı o düşsel dünyanın kurallarına uymaya zorlamak. Varoluşsal şizofreni de tutarlılık aranmaz. Gel mi, mi? Ölümünün 400. yılında Kıvrak Zekanı Prensi Cervantes yeniden açık radyoda. Hazırlayan ve sunan Jale Parla.